Değerli izleyenler, Radyobox'ta her hafta Antalya'yı anlattığımız, Antalya ve Yöresi'ni anlattığımız programda yeniden birlikteyiz. Geçen hafta izleyenler, izleyen değerli dinleyiciler hatırlarlar. İbradı ve Akseki Yöresi'ne yaptığımız bir geziden söz etmiştik. Ve o gezinin birinci ayağı olan İbradı'yı anlatmıştık geçen hafta. Bu hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kuşkusuz İbradı yarım saat, bir saatlik bir programda anlatılacak bir yer değil. Bizim hiçbir yerimiz öyle değil. Yani bizim Toroslar'da, gerek sahilde gerek Toroslar'daki hiçbir yerleşmemiz öyle günübirlik anlatımlarla, bir oturumluk anlatımlarla anlatılıp sindirilecek mekanlar, habitatlar, yerleşme alanları değil. Üretim ve yerleşme alanları değil. Daha böyle geniş, Belki birçok insanın katılımıyla birlikte, konunun uzmanları ile birlikte ele alınıp değerlendirilmesi gereken ve tanıtımının öyle yapılması gereken yerler. Bununla birlikte biz radyo imkanları çerçevesinde, bize sunduğu, radyo radyobox'un bize sunduğu imkanlar çerçevesinde yöremizi anlatmaya devam ediyoruz ve bu formatta kalmak durumunda olduğumuzu hatırlatıyoruz. Değerli izleyenler, geçen hafta konu ettiğimiz gibi, Akseki ile İbradı'yı birbirinden ayıran e, Manavgat Irmağı'dır. İki coğrafya, Akseki Irmağı Batı'dan, Manavgat, e, özür dilerim Batı'dan, e, İbradı Doğu'dan e, alçalarak, Aşağı yukarı 500 metrelere kadar inerek Manavgat vadisinde buluşurlar. Manavgat Irmağı'nın vadisinde buluşurlar. Hüzümdere Yaris'i de buluşurlar. Bu iki e, coğrafyanın kesiştiği Manavgat Irmağı iki ilçelerinde sınırlı oluşturur. Aslında iki ilçe derken birinin ilçeliği çok yeni. İbradı e, henüz 1980'lerde e, ilçe olmuş e, bir yer. Bize göre İbrada'nın ilçe olarak ayrılmasında yönetim bağlamında, yönetim kolaylığı bağlamında e, yararlı bir girişim olduğunu söylemek durumundayız. Çünkü son derece dağlık, kuzeye doğru aşağı yukarı 50 kilometre uzanan, yani Tarkonya 5 sınavına kadar uzanan, aksi ki batıda yine 50 kilometreye varan bir uzaklıktaki yerleşme birimlerini kavrayacak bir idari zorluğu birlikte getiriyordu Aksiki sınırlarının genişliği. Bu şekilde ikiye ayrılan ilçe, Akseki ilçesi, bir ayağıyla Manavga batısıyla yukarı mecrasında İbrad'ı doğusunda ise Manavgatırman'ın doğusunda ise Akseki olarak ikiye ayrıldı 1980'li yıllarda. Akseki yaklaşık 40 dolayında köyü olan ve bizim Manavgat'a bağlı gençlerden itibaren Kuzey'e Konya'ya yolundaki gençler köyünden itibaren ki eski adı Gecelemedir onun. Gecelemenin anlamı da şudur. Kıyıya doğru inildikçe ilk konak yapılan yer orasıdır eskiden. Şimdi e, gerek yaya gerek kervan yolculuklarında kıyıdan itibaren yola çıkan Manavgat'tan ya da işte o çevreden yola çıkan kervan ya da benzeri yol düzenekleri, düzenleri Geceleme çevresinde Geceleme yaptıkları için Gençler Köyü çevresinde Geceleme yaptıkları için yerin adı Geceleme olarak kalmış. Fakat son yıllardaki bir değişiklikle köyün adı değiştirildi. Gençler Köyü olarak zikredildi yolun hemen altında kalır. Aşağı yukarı o kıyıdan ayrıldıktan sonra 20-25. kilometrede Konya'ya ulaşan karayolunun sağ altında kalır. Bütün evleri konutlarının hepsi düz damlı olan bir yerleşmedir. Bu yönüyle de çok dikkat çekici bir yerleşmedir. Hemen altından gebelere akar. Aksi ki sınırları içinde doğan çukurçaltının çukur altında doğan Gebedere ki bölgenin en güzel balığı, en kaliteli alabalı orada yetişir. Bakın bunu bir not olarak alın. Antalya yöresindeki en kaliteli en iyi ekli alabalığı Gebedere alabalığıdır. Mesela Alara'da da alabalık yetişir. Bizim Manavgatırmanı yukarı mecralarında da alabalık yetişir. Ama Gebedere'nin alabalığı ne hikmetse çok farklı bir tadı ve lezzeti olan balıktır gecelemeden kuzeye doğru çıkıldıkça, çıkıldığında hemen birkaç kilometre sonra sağa o olsa gündoğmuşa götürür. 30-35 kilometrelik bir yolculuktan sonra gündoğmuşa götürür. Gündoğmuş kapalı bir noktadır. Kör nokta. Yol gider ve geri döner. Yolun gidip geri dönmesinde, bitirmek için hemen onu özelliğinden bir iki cümle söz etmek istiyorum. Yolun gidip geri dönmesi kültürün bozulmadan kalmasını sağlayan çok önemli etkenlerden biri. Çünkü üretim sürecinde, üretim dokusunda çok ciddi bir farklılaşmaya imkan tanıyor yol. Çok kısa sürede çok büyük farklılaşmalara imkan sağlıyor. Yolun işi ise o süreci uzatıyor. Dolayısıyla kültür, yeni katılımlar olmadığı için, yeni üretim biçimleri katılmadığı için, üretim biçimleri katılmadığı için, kültür rafine kalıyor. Yani yaratıldığı gibi adeta kalıyor, eski haliyle kalmaya devam ediyor. Gündoğmuş böyle bir yer. Biz yine Akşeke'ye dönersek, Gündoğmuş yol safandan itibaren kuzeye doğru çıkıldığında ilk köy Tersim'dir. Tersim, şimdiki adıyla güçlü köy iki farklı e, yükseklikte biri yeni yeniği yolun tam içinden geçtiği güçlü köy, Fersin alanı dedikleri eski, şimdi belediyelik olan bir kasaba. Ee, eski Fersin ise, şimdiki üzümüyle meşhur Fersine e, uğramadan hemen birkaç yüz metre beriden sola sapan daha yüksekte e, çok. Özgün bir köy dokusu, boşalmış bir köy dokusunu içinde taşıyan harika manzaralı, harika güzellik bir yerdir. Ve kuru iklimi nedeniyle orada hem e, deniz iklimi alan özelliğiyle hem çok iyi yüzüm yetişir hem de çok ünlü inciri vardır bizim eski tersin, güçlü köyün. Bir de bir özelliğinden, bütün aksi köylerinde olan bir özelliğinden daha söz etmek istiyorum bizim o köylerin. Bu köyler en küçüğünde bile en önemsiz olarak değerlendirilen önemsiz yerleşme hacim olarak değerlendirilen yerlerde bile medrese olması çok ilginçtir. Aksine hemen her köyünde medrese vardır eskiden. Fersin'de medreseleriyle ünlü bir köy özelliğindeydi. Fersin'in dediğim gibi aşağı Fersin'de de e, yoğun biçimde üzüm e, bağcılık yapılmakta. Ama geçen hafta İbrado programında ifade ettiğimiz gibi maalesef bu bir endüstriye e, dönüştürülme aşamasında henüz değil. Biz e, gerek sohbetlerimizde gerek bu konularla ilgili konuşmalarımızda bu, bu konunun artık aşılması gerektiğini mutlaka bu e, endüstriye dönük, bağcılığın şarap endüstrisine dönük, dönük bir sürece girmiş olması gerektiğini vurguluyoruz. E, Aksikin köylerinin hepsinde görülen e, bu özellik belki merkezi bir yerde e, bu, bu, bu işlerle ilgili merkezi bir ya da birkaç yerde bu üretimi yapan e, yerlerin optimalidir. Bölge kesişme noktalarında kurulacak şarap fabrikalarıyla e, halkın gelir düzeyi ve uğraş alanı arttırılacak, uğraş alanı genişletilecektir. Bu e, bugünlerde değil belki, ama hemen önümüzde değil belki, ama önümüzdeki yıllarda e, yaşayanlar tanık olacaktır. Bu kaçınılmaz biçimde e, Akseki bölgesinin gündemine gelecek çok önemli e, olumlu yaklaşımlardan biri olacaktır. Akseki e, bizim fersini hemen geçtikten sonra e, Gökçebel adıyla bilinen böyle antik görünüm verilerek e, dizayn edilmiş bir çeşme vardır hemen sol tarafta. E, o çeşmeden e, ileriye doğru geçip aşağı doğru kuzeye doğru sallandığında Murtici denilen bölgeye girilmiş. Murtiçi Akseki aşağıda kalan Akseki güneyde kalan Akseki köylerinin önemli bir kavşak noktasındadır. Ve adeta e, bütün doğusunda ve batısında kalan köylerin buluşma alanıdır. Bir, bir tür pazar alanıdır. Murt için. Yolda içinden geçtiği için e, Konya-Antalya yolu içinden geçtiği için yol içman noktası olarak da ihtiyaçların giderilme noktası olarak da önemli bir işleve sahiptir. Öte yandan e, Murt içinde de bizim Felsin'dekine benzer üzüm mağcılık sektörünün olduğunu söylemek durumundayız. Sola ayrılan yol değerli izleyenler Nurt içinden sola ayrılan yol inanılmaz güzel manzaralarıyla birlikte sizi 40-50 kilometre 60 kilometre dolaştırarak tekrar yola çıkaran bir özelliğe sahiptir. Orada üst dört köy geçilir bu köylerden biri, biri Gönyat'tır. Gönyat, şimdiki adı Güney Kaya, aşağı Güney Kaya, yukarı Güney Kaya ve ileride Kepez olarak alınan bir köy. Kepez'den sola doğru sallandığınızda, 3-4 km sonra, Kepez Beleni olarak bilinen, aynı adı taşıyan ama Belen sözcüğünün eklendiği Oymutlar Barajı'na kıyısı olan bir köye ulaşırsınız. Bu köyden geriye dönüşünüzde sizi yol ana yola çıkmadan şimdiki adı ve eski adı aynı olan Yendeve köyüne çıkartır. Yendeve yine bağcılık ve meyvecilik bakımından e, önemli yerleşme yerlerinden biri. Önemli küçük köylerden biri. E, ve yolda eski antik çağlardan beri kullanılan yolda Yendevenin içinden geçer. Ve bizim bugünkü karayolunun yolda e, uzantısı paralelinde kuzeye doğru uzanır gider. Bu yolun izlerini görmek bile başlı başına bu yöreyi dolaşmaya yetecek bir e, deneyim ve e, çevreyi tanıma bağlamında önemli veriler sunacak bir e, imkana sahiptir. Batıya doğru yöneldiğimizde Gönyat üzerinden bu köyleri dolaşıldığını biraz önce söyledim. Ama Doğu'ya dönerseniz Doğu'da iki yönünüz vardır. Biri Efteşe denen bir köy var. Çukurköy adıyla bilinen. Efteşe olarak alınan köy. Efteşe batıya bakan yamaçlarda dut, ceviz, üzüm, kızılcık meyvesi veren, çok geniş toprakları olan bir köy. Su bakımından da durumu çok iyi. Dolayısıyla e, Efteşe ve hemen onun e, kuzeyinde e, Taşlıca adıyla bilinen, henüz yeni köy olmuş. Taşlıca ve birçok Antalya'daki birçok Aksikilinin oradanız dediği bir başka köy var hemen onun yanı başında. Güzel su. İskiye adıyla Sülles köylü. Efteşe'nin eski adı Efteşe. Yeni adı Çukurköy. Taşlıca'nın Alaçilse. Şimdiki adı Taşlıca. E, güzel Suyun e, eski adı Sülleş, şimdiki adı Güzel Su. Güzel Su e, birçok Antalya'da birçok iş adamının e, oral olduğunu bildiğimiz e, sırtını hemen sınırında yükselen sedir ağaçlarıyla sınırlamış hemen arkasındaki evlek Dağı ve o dağda aşağı ovalardan gelen Manavgat Ovalarından gelen görüntülerin yayla yolları ve yaylaları inanılmaz bir görsel zenginlik verir gidip izleyene bu yolu açtığınızda yani sünnesi güzel suyu doğuya doğru açtığınızda yol yine ikiye ayrılır Sağa ayrılan yol sizi çukur çaltıya götür. Çaltılı çukura götür. O bir Türkmen köyüdür, görük köyüdür. Çok yeni bir köydür ama önemli bir köydür. Gebedere onun sınırlarından doğar. Önemli bir nirengi ve akış şeyi olan e, özelliği olan ve alabalığının çok ünlü olduğunu söylediğimiz, biraz önce e, lezzeti bakımından çok değerli olduğunu söylediğimiz Gebedere buralardan doğar. Bir başka yol sizi yani sola ayrılan yol size hem yaylaya Emrek Dağı'ndaki yaylalara ta öbür taraftaki doğuya doğru açıldığında kuzey doğru açıldığında Ali Dürbe'ye ve Çimi yaylasına dolayısıyla bir bölümü Ahmetler tarafından, Ahmetler köyleri tarafından kullanılan Ahmetler yaylasına çıkartır. O köyün adı eski adı Manavul, yeni adı Pınarbaşı'dır. Buradan sonra yeni e, yol e, devam eden yol doğuya doğru devam eden yol gün doğmuş sınırlarına girer ve o bir başka sohbetimizin konusu olacak. Biz şimdi gene Murt içine dönelim ve kuzeye doğru devam edelim. Murt içinde kaçırılmaması gereken bakın bunlar yol üstü, e, de kolaylıkla görülebilecek yerler ve e, çevreyi tanıma bağlamında insana e, deneyim kazandıracak ve bir bakıma e, çevreyi ve insanı doğasını kavrama konusunda insanı zenginleştiren küçük seyahatler elde edilebilecek deneyimler bunlar. Eee Murt içinde mesela şimdi gözden uzak kalan ama eskiden üzerinde trafik, Trafiğin de araç trafiğinin değiştirdiği yakın dönem eski köprüsü vardır. Üç gözlü bir köprüdür bu. Yakın dönem dediğim herhalde 250 yıllık 200-250 yıllık köprü diye düşünüyoruz yapılış tarihini. Belki biraz daha yeni ama yine %200 arasında bir zaman dilimi içinde inşa edilmiş bir köprü var. Murt içinde, tam böyle içinde. Bu köprünün bir adı Selahaddin Köprüsüdür. Selahaddin Köprüsü kuzeye doğru, Murt içinden sonra kuzeye doğru çıkıldığında üzüm bağlarının arasından girilen kanyonun eski adıdır. Derbent boğazıdır orası. Derbent, daha önceki bir konuşmamızda söz ettiğimizi hatırlıyorum. Derbentler eskiden geçiş noktalarıydı. Güvenlik sağlanan, yol güvenliğinin sağlandığı, kontrollerin yapıldığı geçiş noktalarıydı. Bu bakımdan derbentler önemli coğrafi rengilerdir. Gözetlenmesi gereken, geçilmesi gereken önemli yerlerdir yol boylarında. Derbent Boğazı bizim Saladin Derbenti dediğimiz boğaz iyice dardır ve 2-2,5 kilometre uzunluğundadır. Yol iyice daralır ve bu daraldığında şimdi o dere yatağının üstüne inşa edilen yol çok rahat bir ulaşım sağlıyor. Ama eskiden Haşit trafiği gidiş istikametine doğru Akşeki'ye, Konya'ya gidiş istikametine doğru sağ tarafta kalırdı yol. Şimdi o yolun izlerini görebilirsiniz. Ama ondan çok daha eski bir yolun izini, yani yaya yolunun, kervan yolunun izini boğaza girdiğimiz itibaren, itibaren girdiğimiz andan itibaren yukarıdan sizi takip ederek inen dar, son derece çetin, aşağı doğru daha sonra boğazın çıkışında sizinle aynı seviyede devam eden taş döşeli yol sizi karşılar. Dolayısıyla üç devre ait Üç ayrı yol hattı Selahattin Dervantin'de size hoş geldin der. Bu manzarayı görmek bile başlı başına o yöreye yapılacak e, geziler için yeterli neden oluşturabilir. Tabi işin e, merakında ve çevreyi tanıma arzusunun gücünde yattığını da söylemek durumundayız burada. Değerli izleyenler kısa bir ara verdikten sonra e, sohbetimize Devam edeceğiz. Konumuz Akşeki. Nasıl? Teşekkür ederim. Evet. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Akşeki. Neyiz Akşeki'ye giremedik. Farkında mısınız bilmiyorum. Murk içini ve Selahab'in boğazını, Derbend'ine geçtikten sonra görece geniş bir alana açılır yol bir iki yamaç böyle sert biçimde iki yamaç birden yükselir ee, sağda işte Geyran solda manavgatın manavgatırımının batı e, yakasındaki e, dağ silsilesi sizi bir boğazdan yukarı doğru taşıyan yola yataklık eder yolun iki tarafında da e, özellikle sol tarafında kalan köyler giriş istikametine göre batıda kalan köyler Görebilirsiniz, fakat doğuda kalan köyleri göremezsiniz. Adeta böyle sütre gerisinde saklanmış köylerdir. E, buraya e, iki isim verilir bu bölgeye. Yani Murt içinde geçtikten sonra e, Aksiki'ye varmadan e, geçilen Eren Eren Erenyaka solda Erenyaka, hemen ileride Giriş. Bunun altında aşağı ışık var. Biraz yukarısında Çeşme, Eski adıyla Ala Kilise. Ve onun diğer yakası hemen ilerisinde Yendeve. Olmak üzere 4-5 köy sıralanır. Su bakımından iyi köylerdir bunlar. Su imkanları iyidir bu köylerin, batıdaki köylerin, yolun batısında kalan köylerin. Ama doğusunda mesela Cemerler'de su yoktur bir os olarak isimlendirilen e, şimdiki adı Mahmutlar Mahmutlu daha doğrusu e, köyünde su e, sınırlıdır. Yukarıda sadıklarda yine su e, kısıtlıdır. Yukarıda Geyran'dan getirilen su değerlendirilir. Hemen sadıkların biraz ilerisi güzel su. De Taşlıca üzerinden güzel suya ulaşır. Yol. Evet. Batı'ya doğru gittiğinizde Doğu amacını izleyerek Batı'ya doğru gittiğinizde Dedere iski adı, şimdiki adı Dikmen olan köye ve ilvak Düzü'ne çıkarsınız. Yani şimdi tırnak açtığımız yerden tekrar devam edeceğiz. ilvak Düzü'ne çıkarsınız. Murt içinden sonraki bu bölgenin adının bir adının Güngörmez olduğunu söylemiştik. Hakikaten o özellikle Murt iki Selahaddin Derbenteli'nin kuzeye doğru çıktığınızda e, kış aylarında güneşin zor görüldüğü bir yerdir burası. Oranın bir adı gün Yormez'dir. E, bir adı da Tımar İçidir. Muhtemelen e, eski dönemlerde Osmanlı döneminde bu köyler Tımar Köyleri'ydi ve bu köylerin birleştiği o yere de Tımar içi ortak alanlarının eğitim, ekim, dikim alanlarının kesiştiği o coğrafyaya da yolun içi, bugün içinden yolun geçtiği coğrafyaya da e, tımar içi olarak adlandırılıyordu. Şimdi biz Aksekili arkadaşlarımızla sohbet ederken bazen takılırız. E, Aksekili'nin kuzeyinde de giden gelmez dağları vardır. Dağın adı giden gelmezdir. Gerçekten de giden gelmez e, özelliğinde dağlardır. Yüce kayalıklar derin kanyonlar uçurumlar her adımı bir başka zor bir başka zahmetli üretim ve yaşam alanı e, giden gelmez dağları. Şimdi akşekiyle arkadaşlarla sohbet ederken bir tarafınız giden gelmez bir tarafınız gün görmez Allah size sabır versin diye takılırız. Ama akşeki gerçekten İbradı gibi gün doğmuş gibi yaşanacak yerlerdir e, özellikle doğaya hayran insanların Akseki'yi, İbradi'yi, Gündoğmuş'un görmeden, yaşam alanını seçme konusunda karar vermemelidir diye düşünür. Kuzeye doğru tırmanmaya devam edelim. Biraz önce Erenyaka, Aşağı Işıklar, giriş ve Ala Çeşme, eski adı Ala Kilise, olan köyü topraklarının birleştiği yerden yukarı doğru tırmanan Yol kuzeye doğru kandil geçini geçerek kuzeye doğru tırmanan yol uygun bir yerinde inip yolun arabayı muntazam şekilde park ederseniz ve biraz sıralı ararsanız yolun hemen solunda Gendere'ye inen antik yolu görürsünüz. Eski yolu görürsünüz. Muhteşem böyle yılan kıvrımı gibi aşağıdan uzanır gider yeni yolun büyük bölümü yeni yolun yıkıntıları arasında kalan o güzelim. Yol parçası. Yollar, yollar bir tutkudur eski yollar. Eski yollarda insan sadece bedenini taşımıyor yürürken. Sadece e, gidip gelmiyorsunuz. O yolda yürürken bir devri de, bir zamanı da, bir yaşam biçimini de, bir ulaşım biçimini de kafanızda değil yanınızda gezdiriyor gibi gider gelirsiniz. O nedenle ben eski yollarda yürümeyi Bizim yakın çevremizde de bolca bulunan özellikle döşeme altını kuzeye bağlayan dere yataklarında çok kolaylıkla rastlanabilen eski yolların sonbahar ve bahar aylarında yazın çok zahmetlidir oralarda yürümek. Gerekli ikmal yiyecek ve su ihtiyacını birlikte götürerek güzel gezilerin yapılacağını düşünürüm ve bunu desteklemek için de bunu özendirmek için elimizden gelen yıllardır. E, katkıyı yapmaya çalışıyoruz deneyimlerimizle. Bu yollarda edindiğimiz deneyimlerle kuşkusuz. E, Kandil geçidini geçen yol o antik yolu geçen yol hemen yukarı çıkar bir, bir buçuk kilometre sonra bir başka kodda aşağı yukarı bin metre kodunda e, bir başka alana e, sizi götürür. Bu alanda da 3-4 köy vardır. Hemen solunuzda İlvan köyü. Büyük alan gerçekten önünde büyük bir üretim alanı e, uzanır. Antik Yolda içinden geçerli burada çok büyük sarnışlar görürsünüz. İnanılmaz büyük cesamette sarnışlar görürsünüz. Sağ, sağ tarafta Belen İlvat Doğu tarafında Belen İlvat Sarıhacılar gibi köyler. Bu köyler bizim e, mimari dokusu Çekül Vakfı tarafından e, geliştirilen projeyle Çekül Vakfı Akşeki Belediyesi ve hayırsever yurttaşların geliştirdiği projelerle mimari doku yeniden ayağa kaldırıldı. Önemli bölümünde yeniden ayağa kaldırıldı. O ahşap minareler, o e, ahşap evler, taş köşeli sokak araları. inanılmaz bir görsellik sunar. Eğer İlbatı, Sarı Hacıları, Belen İlbatı, hemen arkasındaki öteki köyleri, biraz sonra değineceğimiz öteki köyleri ee, görmemişsiniz, değerli izleyenler, bir gün bir pazar günü örneğin ama dercihen sonbaharda e, buraları ziyaret etmenizi ve tanımanızı salık veriyorum. Ve sizi İlbatı geçtikten sonra bir yol çatıya götürürün yol sizi bir çatala götürür. O çatalın doğusu e, Akseki'ye doğru uzanır. E, kuzeye doğru devam ederseniz Akseki'nin kuzeydeki köylerine oradan Beyşehir affedersiniz Seydişehir üzerinden Seydişehir ve Beyşehir üzerinden Konya'ya ulaşırsınız. Ama hemen sola döner devam ederseniz İbradi'ye çıkarsınız. Akseki e, bir üretim ve yaşam alanı olarak toprakları sınırlı Dolayısıyla rızkını, vatandaşın rızkını yaşadığı yerleşme alanının dışında aramaya mecbur tuttuğu adeta mecbur kıldığı bir üretim ve kültür alanı, bir yaşam alanı. Önünde uzanan genişçe düzlükte, su yoksulu genişçe düzlükte, çimi... Yelvez, şimdiki adı Dutluca, Hüsamettin, bir de eski adı Alava'da, şimdiki adı Kazanpınar olan bir boşluğa açılır Aksiki. Sırtını e, dağın yamacına vermiş, güneye bakan özelliğiyle Akseki evleri, Akseki e, sokakları, Akseki yaşam düzeni, Akseki üretim düzeni ve Aksekirlik kimliği sizi hoşgendirle karşılar Aksekide. Değerli izleyenler, Akseki'ye önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta yine aynı konunun son bölümünde, aksiki konusunun son bölümünde buluşmak üzere, Hoşça kalın efendim.